Denizin herkese iyi fikirler 95.0 Açık Radyo'da Bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i Han Tümertekin mimar, mimarımız Han Tümert, Tümertekin ve Ali Can ile yapacağız. <gülüyor> ee, Han'ın e, Kız Kulesi ile ilgili görüşlerini, Kız Kulesi'nin hikayesini dinleyeceğiz ama önce ben biraz Han'a başka bir soruyla başlamak istiyorum. Han, e, dünyada bazı şehirler e, devletlerinin sınırlarından bağımsız, kendi bağımsızlıklarını ilan ediyorlar ve de dolayısıyla sanki başka bir ülkeden e, söz ediyormuş gibi konuşuyorlar. Mesela bana sordukları zaman işte İstanbul'luyum dediğim zaman vay be diyorlar. Türkiye'liyim dediğim zaman çok da <gülüyor> tezorrat <gülüyor> gelmiyor. <gülüyor> Şimdi e, İstanbul e, mesela işte Paris belki e, New York herhalde Londra beki Kair'e yani bu tür şehirler gerçekten e, kendi bağımsızlıklarını ilan ediyorlar kendi kültür haritalarını e, yaratıyorlar İstanbul'da ağır bir saldırı altında yani işte betonlaşma e, yeşil alanlarının yok edilmesi yaşam alanlarına... tecavüze uğraması vesaire ama hala İstanbul İstanbul nasıl beceriyor sence bir mimar olarak bir İstanbullu olarak nasıl İstanbul hala İstanbul olmayı beceriyor hala bizi heyecanlandırabiliyor bir kere çok duygusal olarak yakın olduğum bir alandan başladın onun için teşekkürler evet ben hala iflah olmaz ve çok iyimser bir İstanbulluyum eee Sanırım temelinde şey var. Bir kere topografiyası var. Yani içinden deniz geçen bir Su şey. Geçmesi, evet. Su değil dikkat deniz. deniz. Çünkü hatırlarım Roma'ya ilk gittiğimde işte İstanbul'daki benim ilk yurt dışı seyahatim İsviçre'ydi ama sonra Roma'ydı. Haritadan baktım. O devirde işte 80'li yılların başıydı. Haritadan baktım içinde işte Tiber nehri geçiyor. Su var yani şehrin içinde. İyi <gülüyor> gittim yürüyorum. Şimdi İstanbul'daki şehir ve su ilişkisine alışkın tanık biri olarak. <gülüyor> Cihangir'de doğup büyümüş filan biri olarak. Şimdi bekliyorum ki <gülüyor> şehir kendini bir şekilde suya doğru yaklaştırır, indirir ve şey suyla buluşur. <gülüyor> ya, haritada bakıyorum ya birkaç yüz metre ilerimde bir su olmalı. Ama binaların arasında bir caddede yürüyorum ben yani. Ve ilk o ok, nehirle karşılaştığımda böyle baktım haritada suya varmış olmalıyım. Kafamı aşağıya eğdim evet aşağıda bir su var ve çamur rengi bir şey akıyor. Dolayısıyla İstanbul'un bir kere temel onu biricik kılan özelliğinin topografyası ve şehrin suyla kurduğu ilişki farklılaş. Peki Porsa ne diyorsun Eskişehir alan katkısı? oh yani nehir bunların hepsi nehir sonunda deniz değil ki peki İstanbul'dan çok uzaklaşmayalım kenem gene benim ben topu Alican'a vereyim Alican sen ee, bir soru sormak istiyorum. şöyle yani. Yani şöyle de giriş yapalım bizim geçen hafta evde boya var tadilat vardı mecburen bir arkadaşımızın evine taşındık Hı -hı. arkadaşımızın evi de Ayaspaşa'da Hı -hı. dolayısıyla senin karşı komşun gibi yani evin Hı -hı. balkonundan Hı -hı. senin salacaktaki balkonun gözüküyordu Hı -hı. dolayısıyla boğazın daha biz e, kuzeyinden hakimiz giriş çıkışa vesaire. Kız Kulesi'nde hummalı bir çalışma var sürekli. Yani bir kazık gemisi gibi bir gemi var. Bir de bir kepçeli bir gemi var. Onlar dikkatimi çekti. Dürbünle de baktım vesaire. Sonra Han'la yürüyemize misafirliğe geldiler bir akşam. Dedim ki ya Han bu Kız Kulesi'nde faaliyet. Evet biliyorum dedi. Nereden? Dedi ki benim projem renovasyonu şey yapıyoruz. Oradan laf açıldı. Hı hı. ve e, Yani denize meraklı bir İstanbullu olarak Kız Kulesi konusunda çok da fazla bilgim olmadığını anla yaptım. Sohbetten sonra anladım. Dedim ki ya sen gel radyoya biraz İstanbul'ların Kız Kulesi'ni anlat. İyi de yapsın. Ee, şimdi tabii e, çok bir soru daha soracağım. Sonra geçelim. Çünkü hanım bugün burada olması çok değerli bizim için. Yani evet. kamuoyu da bir sürü bir şey bekliyor, duymak evet. istiyor. Onları konuşacağız ama. şunu Restorasyonla ilgili şunu sormak istiyorum hanım. Bir mimar olarak tabii ki. Evet. ...bu restorasyon eski yapıların... ...aynen tutulması anlamı ...o öyle anlaşılıyor... Hı. ...halbuki... E, ...ben <gülüyor> kendi adıma... E, ...ek binaların yapılabilmesini... ...doğru buluyorum... ...bunun bir tane örneği de işte Lule'daki piramit... E, ...şimdi... ...eminim ki o piramit yapılırken de... ...Fransa'da işte mimarlar... ...mühendisler, entelektüeller arası... ...ciddi kavgalar, tartışmalar çıkmıştır... Ama bugün o piramit neredeyse Louvre müzesinden daha ünlü. E, sen ne diyorsun bir e, bu işlerle yapan profesyonel bir o, olarak? Restorasyonun birkaç bakış açısı mı var? Mesela şeyde de öyle Sİdeyi mesela bence mahvettiler. Eskiden ben Sİde'ye ilk gittiğim zaman oradaki insanlar oradaki e, şık kalıntılarla birlikte yaşıyorlardı. Yani o a, antika yalağın içinde kadın çamaşır yıkıyordu bana bu iyi geliyordu yani hmm. birlikte o zamanı paylaşmak sonra bir profesyonel <gülüyor> geldi kazıdılar abi ortada hmm. ne o insanlar kaldı ne o zamanın izleri kaldı çıplak taşlar çıktı ortaya hmm. sen buna ne diyorsun ee, yani benim bir şey demem bir kenara dünyada yani restorasyon tartışmalarında e, mimarlık ve e, restorasyon çevreleri ne diyor diye baktığımızda Evet, genel sanrı, restorasyon denen şeyin özgün hali neyse o yapının ve dünyanın o döneminin ona kavuşturulması gibi algılanıyor. Hı. Oysa bir kere kademeleri var. Bir kere terimlerle düşündüğümüzde Fransızcası yani herhangi bir tarihi yapıya yaklaşırken mimarın geçmesi gereken üç aşama vardır. Bir röleve yani binanın şimdi İlca içinde haline. bulunduğu durum çatlağına kadar evet. çizilmesi. İki röstitüsyon yani özgün durumu Hı -hı. çeşitli belgeler ve kaynakları kullanarak ve elde kalmışsa fiziksel verileri üzerinden bu yapı yapıldığı zaman Hı -hı. nasıldı? Röstitüsyon projesi. Sonra rölöve Pardon restorasyon ve yeniden işlevlendirme söz konusu ise restorasyon ve yeniden işlevlendirme Fransızca karşılığı darökonversyon projesi yapılır hı hı hı. Şimdi eğer bir yapı Özgün işlevleriyle hayatını sürdürecekse restorasyon yapılması yani bir tür fiziksel olarak o yapının niteliksiz parçaları varsa bunların sökülüp Yerine özgün şekliyle konmaları ve yapının oluşturulması restorasyon denen şey. Hı hı. Ama yapının varsa değerlerini yeni bir yaşamda sürdürmesi isteniyorsa yani yeni işlevlerle donatılacak ve sürdürülecekse yaşantısı hı hı. o zaman yeniden işlevlendirmesinin iyi düşünülüp tasarlanması lazım. Hı. Ki senin dediğin çamaşır örmeği nitelikli bir Yenileme yapılıyorsa e, hayatını sürdürmesi bekleniyorsa o yapı ya da tarihi çevrenin Hı. tamamıyla katıldığım bir şey. Evet. Orada öyle bir yeni yaşantı kurulmalı ki yapı sadece seyredilen bakılan bir yer olmaktan Şimdi çıksın. İşlevi de olması lazım. E i̇şlevi kazandırmalı. O durumun yaşatılması da çok büyük maliyetler. Peki Kız Kulesi'ne gelelim. Şimdi Kız Kulesi'nin <gülüyor> tarihi M.Ö. 300. 10 yılına kadar gidiyor. Evet. Müthiş bir tarihi var. Defalarca yıkılmış, defalarca eklentiler yapılmış. Hı hı. Savaş hı. savunma için kullanılmış. Hatta radyo istasyonu olarak bile kullanılmış. Şimdi... Hı hı. Bir de örtülü diye şimdi üzeri kıskırdasın. <gülüyor> bizim <gülüyor> halkımız çok hoşlandı. Bençimse bütün bu hikayeden en çok bizim halkımızın örtülü meseleler üzerinden spekülasyon ne, ne kadar sevdiklerini <gülüyor> anladım. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben kendi adıma senin ismini duyunca tamam canım, ha orada bir şey olmaz, <gülüyor> <gülüyor> endişe etmeyelim <gülüyor> diye düşündüm. Ee, şimdi siz. Ee, bir de şey Hamoğlu ailesi 49 sene işletti orayı. Kilisis Otelinin sahibiydi. 7 senesi varken he, he, bakanlık dikeri e, aldı. ve <gülüyor> e, hatta benim de o, o ara bir yıllar önce bir ilişkim oldu Kilis'in orada bir yerken eğitim bilmem Aha. vesaire gibi görüşmüştüm. Kız Kilis'e de gitmiştim. E, şimdi bu kadar farklı değişimler yangınlar vesaire geçen geçen bir tarihi yapıdaki çok önemli bir yapı. Hangisini kriter olarak aldınız? Hangi dönem? Nefis e soru. Şimdi. Evet hadi bakalım. Şimdi. <gülüyor> Özgün gibi <gülüyor> <yeri> nerede? Evet. <gülüyor> e, şu bir. Bir kere ben bu e, şeyde bu macerada da. Lafına yok, bir şey daha eklemek istiyorum. Bu e, Kız Kulesi'nde siz ekip olarak teslim aldığın zaman ne kadar tahrifat vardı içeride? ne ha, kadar ona geleceğim. Bir kere ekibe vurgu yapmak istedim. Ben bir kere yalnız değilim. Tabii. Hiçbir mimari operasyonda mimar yalnız değildir zaten. Ee, bu yapıda e, okulda e, ben öğrenciyken, mimarlık okurken hocam olmuş olan, hala da bir hoca e, olarak algıladığım meslektaşım e, Profesör Doktor Zeynep Ağunbay var. Hı hı. En Hepimizin tepesinde ee, ve stüktürel konularda da yine ben okuldayken hocam olmuş olan e, Feridun Çılı var. Profesör, inşaat mühendisi. Bir kere üç danışman olarak işin içindeyiz. Şöyle, e, fiziksel olarak en e, elde olan en kapsamlı veri binanın şu anki hali. Hı hı. Ama az önceki sorun hani ne durumda ele almıştınız? Yapı oldukça e, işlevi değişikliği nedeniyle bir restoranla dönüştürülmüş olduğu için evet e, çeşitli fiziksel müdahalelere maruz kalmıştı. O işlevin gerektirdiği şekilde donatılmıştı. Hı hı. E, şimdi biz yapının fiziksel veri açısından en çok, en kapsamlı veri oluşturan 1940'lardaki halini yeniden kurmaya çalışıyor. Bu en kapsamlı veri dediği yani fotoğraf çizim vesaire belgelerin Ve fotoğrafların da olduğu yani şeye rölevesine yardımcı olacak bütün bilgilerin olduğu tarihten söz ediyorsun evet, değil mi? Ve de gözümüzün önünde elimizin altındaki malzeme. Hı hı hı. E, temel konuşu. 1940'larda 43, 46. O dönemde bir önemli fiziksel müdahale yapılıyor yapıya. Önce hayat yapıyor o müdahale, yanıyor bina ee, ve nasıl? Kudayın kulü... çıkar orada ya. İşte neler yüzünden mi acaba? Yani o çakar, makar. Yani neticede <gülüyor> ısınma için bir soba yaktılar orada. E o da olabilir mi? Bençiler falan. ayrıntısı olun <gülüyor> <onun> bilmiyorum ama <gülüyor> yapının zaten Binlerce yıllık. Peki pardon bir mü? soru o yandığı zaman ahşap şimdi hı. taş. Şöyle dikkat. Daha oh. spesifik konuşmak her zaman yarar var. <gülüyor> <gülüyor> Hele böyle bir yapı konuşuyorsak. Evet, evet. Yapının bir temelinde bir savunma yapısı. Her hı. savunma yapısı nedir? O dönemlerde kale, kule. Kaledir. Bravo. Basit bir kalecik var orada. Hı hı. Surlarla çevrili bir avlu hı hı. ve yüksek bir noktadan geleni gideni görmek için de bir kule. Hı hı avlu, avlu çevresinin taş, e, surları ve kulenin gövdesi Hı -hı. zaten taş. Hı -hı. Yanamaz. Hı -hı. Üste şimdi balkon ve balkonun üstünde külahın olduğu bölüm var. Hı -hı. Çok anlaşılır ve tahmin edilebilir bir şekilde ee, önceki dönemde ahşap bir konstrüksiyon olarak inşa edilmiş. Hı -hı. Üstü de işte kubbesi Hı -hı. E, kurşun kaplı bildiğimiz dönem yapısı. Evet. Yanıyor. Ahşap olduğu için yanıyor. Yanan bölüm tepedeki külah. Yandıktan sonra 1940'larda artık kendini kısmen kullanışlı kılmış ve ispat etmiş olan betonarme yanmaz. Nefis. Yeni de bir yapım teknolojisi. İşte 100 yıl başında hı hı. başlıyor yaygın kullanımı. Betonarme olarak inşa ediyorlar. Üst bölümü, külahı. Evet. Şimdi bu evet yanmıyor da ciddi bir ağırlık ve bir o günün beton kalitesi elle karılan deniz kumuyla yapılan beton direntsiz 2 500 ton yük kaldırıldı binanın üstünden betonarme bölüm kaldırılınca ikincisi beton armenin temeli di temeli yok hı hı. eski binlerce yıllık taş duvarın üstüne konuyor bu betonarme hı hı. dolayısıyla o betonarme taşıyıcı sistemin ...taş duvarın içine... ...nüfuz ederek... ...taş duvarı bir... ...hatırı sayılır gerekli... ...temel gibi kullanma imkanı Peki, da yok. Hemen bir şey sorayım. <gülüyor> Programın başında değindiğim şey. Hı -hı. Şimdi bu anlattıkların... ...çok anlaşılır yani ağırlık... ...eski e, duvarın o ağırlığı... ...taşıyıp taşıyamayacağı da ona... ...taşıyamayacağı gibi... görülüyor. Sonra. Peki... E, ...mesela alüminyum kullanılabilir mi? Teorik olarak... Ya Bugünü mi konuşuyoruz bugün? Bugün yani ahşap muhtemelen ahşap yapıyorsunuzdur diye tahmin evet, ediyorum. Doğru. Mesela niye alüminyum yapmıyorsunuz? Nefis soru. Notre Dame'ın çatısı yandığında yaşanan birkaç yıl önce yaşanan tartışma. Hı -hı. İki eğilim var orada. Bir eğilim diyor ki değil mi ki bu bina o zamanki yaygın hatta bazı yapıları düşünürsek illa Kız Kulesi'ni ya da Notre Dame'ı konuşmuyorum o dönemin inşaat tekniklerinin ve teknolojilerinin en ileri aşamasıyla inşa edildiler. Bugün bizde bırak şeyi alüminyumu, karbon fiber Mesela. Mesela Ama alak... yanar karbon. Tabii ki. <gülüyor> Ama yani bir dolu çağdaş malzeme tabii ki kullanılabilir. Bu tamamıyla şey. Değil mi? Peki hemen bu iyi yani bir bu, kadar... Bunu mu seçmeli öbürünü mü Mesela seçmeli? şey bu ıı... Ortaköy'deki Kabataş Erkek Lisesi'ni bilirsin. Evet. Yandı. Evet. Yandı. Yandı. Şey yandı. Ee, Galatasaray. Pa yani. Hayır. Şey de yandı bildiğin kadarıyla. Kabataş. Özür de mi? Kabataş yapmadı mevzu. Yeniden ya. yapıldı. Hayır. Yapıldı. Bilmiyorum. Ya da hikildi yapıldı. Bilmiyorum. Ha, bir bölüm yapıldı. Ya. Yani. Peki. Okay. Tamam. Ha. Orada mesela şart koşulmuş eski yapı tekniğiyle yapıldı. Yani asma tavan Hı. işte şey, kirişler şeyler hepsi akşam. Okay, okay. Ve şart olarak bunu o dönemin Yapı tekniğiyle yapacaksınız diye bir şart getirilmiş. Bravo, Şimdi bu benim doğru. sorduğum sorunun bir cevabı gibi. Sence doğru mudur? Yani çünkü bir taraftan da şu endişeyi anlayabiliyorsun. Biz geleneksel bir yapı tekniğini de saklayalım, tutalım, ha, sürdürelim. Bravo. Bu da bir yaklaşım. Sen ne diyorsun? Ee, Fazla sofistike bir alana girdik, hani <gülüyor> dinleyicileri sıkabilir Sık. genişletmeyeceğim. Ama bir kere çok mersi. Arada çünkü... bir dedikodular girip girer, kurguyu çıkar, değiştiririz. <gülüyor> bu, de, bu dediğin e, çok nefis bir tartışma alanı. Evet. Şu ya da bu diye sonuçlanacak bir alan değil. Pek çok tartışmada olduğu gibi. Yani Hı. tek bir cevabı yok. Hı. Tamamıyla Sözünü ettiğin şeyin yani geleneksel yapım tekniklerinin de hı hı. uygulayıcılarının sürdürü, hayatlarını sürdürmelerini ve o kültürün sürdürülmesine yönelik bir tercih olarak hı hı. geleneksel yapıma yönelilebilir. Ki kulede yapılan büyük çapta bu. bu. E, büyük çapta diyorum çünkü sonunda ...o ahşabı oraya taşıyan tekne... E, ...bugünün teknesi. Hı hı. Her ne kadar masif meşelerle... ...yapılacaksa da konstrüksiyon... Hı hı. E, ...ve ağaç dediğimiz şey... ...binlerce yıldır ağaçsa da... Masif niye kum ne? Lamine değil mesela. Bravo, güzel sorular. E, çünkü... ...masifle... ...yapıldığında... ...laminenin olası bazı şeyleri zaman içinde ortaya çıkabilecek. Delamiyasyonda mı yani şeyleri... engellenebilir? Yo, yo. Öyle bölümler de var. Bir iki kritik yerde ama asıl temel şey masif. Masif ahşap. Peki Alican <gülüyor> mesela tekne de, tekne yapımında ben bir, birerle ilgili bir sorum var da Hı. Hı. dur ben küçük bağlıyım evet. tamam. Mesela alüminyum postalar kullanılıyor. Hı. İstiyorsan üzerine alüminyum ya da ahşap da kaplayabiliyorsun. Evet. Ama alüminyum tabi bu uçaklarda kullanılan Hı -hı. daha dayanıklı bir alüminyumla Yani hem sağlam hem hafif olması sağlanıyor teknenin. Hı -hı. O da bir yapısal çözüm. Burada var pardon dediğim Mesela şöyle merdivenin taşıyıcısı ahşap olduğu takdirde çok iri kesitler çıkıp Hı -hı. E, birleşimlerinde filan pek çok Detay tekrar sorunu. metal bağlantı çıkıyor filan ve bayağı kesitler büyüyor. Hı -hı. Ve taşıtılmasının bedeli ağır oluyordu. Orada mesela çelik kullanımı var. Taşıyıcısı hı hı. çelik ama Basamaklar. o çelik taşıyıcıya basamakların rigit bir şekilde bağlanmasını sağlayacak ahşap latalar da var çeliğin hı. yanında. Hı hı. Hı hı hı. O Aynen. dekorasyon değil. Çeliğin üzerindeki ahşap düzlemi monte etmek için kullanılan bir hı. şey. Dolayısıyla kompozit şeyler var çözüm. Alicen'in sorusu vardı. Galatasaray, Yanan Galatasaray restorasyonunu başarılı oluyor musun abi? Bitmiş hani görmedim, yani. onun için bir şey diyemiyorum. Ama şunu Bitirdim. diyeyim ki ya, ben hemen dedikoduları diye. Yani bir dakika bit, bitmiş de, bir şey görmedim diyorsun, tentenin içindeki ne hakkında figür? <gülüyor> <yürütüyorlar. gülüyor> Örtülüse <gülüyor> kötüdür, altında bir iş Niye biliyor musun? Yani <gülüyor> benim tabii orası iyi okulup, <gülüyor> evet. yatakhanem şimdi iletişim fakültesi oldu. Haftada Hı. bir de ders vermeye gidiyorum, dolayısıyla süreci yakından takip ettim benim kendimce çok başarılı bulduğum şeyler var. Yapay bulduğum şeyler var. Onun için Hı. senin fikrine merak ettim. E, e, çok da, da tartışma oldu biliyorsun. Bu eminim. Yani, eminim ya, ya, bir kere iki dakika şeye gidip geri geleyim. Notre Dame'ın çatısına Hı. çünkü Hı. bir e, Belçikalı mimar arkadaşım da biz oraya da bir öneri geliştirmeye kalkışmıştık. Sonra onu çok da geliştirdi. Yani e, Şimdi mesela orada bu tartışma nefis bir şekilde açıldı. Hemen Macron yangından çok kısa bir süre sonra birkaç gün sonra dedi ki uluslararası bir yarışma açacağız ve bugünün nasıl ki o çatı döneminin ah, restore etmiş onu Ve o adam çok ilerici filan bir şey yaklaşımı var bu tür konularda 19. yüzyılda o. dedi ki yepyeni bir hani bugünün çatısı olacak. Hı -hı. Bu çok müthiş bir heyecan dalgası uyandırdı dünya mimarlık çevrelerinde. Düşün ben bile işte bir, bir, bir dolu mimar hareketlendi. Tamam. Böyle bir şeye biz de katılalım diye. Hı -hı. Büyük tartışmalar sonunda orada da gelinen yer dendi ki yok. Hop sakin olun. Tekrar şeyine dönüyoruz. Orjinal. Özgün. Özgün. Ha, ki, ki o çatının orijinali yani ormanları yok ediyor. Hı -hı. <gülüyor> hani Mesela o tartışmalar da açıldı Fransa'da. Anladım. Yani Aynen. meşe ormanları gidecek bilmem nerede filan falan ama sonunda bu dendi, ona göre yapılıyor. Şimdi hani e, Alican'ın dediğine de gelince şimdi bu iş çok tartışmalı bir iş. Yani Hı -hı. bu tercihlerin yapılmasından sonrasında da içine yerleşen işlev Alican onun için görmedim dedim. Hı -hı. Yerleşen işlev yapının fiziksel olarak restorasyonu, yenilenmesi sağlıklı hale kavuşturulması başarılı olabilir. Öyle vakalar da çok Peki, var. Peki bir şey soracağım. Ha, tar tart yeni işte iyi yerleşemeyebilir. Tartışma <gülüyor> dedin Han. Hı. Ee, şeyle Kız Kulesi'nin bu son operasyonu ile ilgili gelen eleştirilerden bir tanesi de tartışmaya açılmamış olması. Yani işte bir <gülüyor> liyakatına güvenilen diyelim bir ekibe işin verilmesi. Diyorlar ki Niye bize sormadınız?" <gülüyor> diye sordu mı sence? Tabii bir bir kere orada nefis bir şey var. Ne diyeyim? Bir süredir yaşım ilerledikçe tabii ki hayata ilişkin bazı temel görüşlerim e, yumuşuyor mu? Yok, aksine bende sertleşiyor. Ya, ya yaşlanmak da yaşlanmak böyle şey. Bu beni korkutuyor. <gülüyor> aksi aksi ihtiyar mimar mı oluyorsun? Yok <gülüyor> değil. Aksi hiçbir zaman olmadan vereceğim. O ayrı da şu iki tür insan olduğunu görüyorum. Tembeller ve çalışkanlar. <gülüyor> Vallahi çok basit. Tembellik kapsamı içinde her şey var. Anlık entelektüel faaliyet tembelliği de var. Ama bazen tembellik daha derin felsefeler taşıyor olabilir. Tamam. <gülüyor> laf harika. <bir> şey işte. <gülüyor> tembellik hakkı vesaire. Ama yo, şu, konu şu. Yahu bu e, danışmanlar grubu oluşturulduğu sırada e, bizzat bakan beyin Yahu Galata Kulesi'ndeki uygulamalar çok tartışmalar yarattı. Burada olabildiğince saydam bir süreç izlensin deyip bir website kurulduğunu. O web tüm meraklısının anlayacağı gelişmişlikte ve yerine göre ayrıntıda raporlamalardan fotografik belgelemelere, videolara kadar Binanın içinde bulunduğu durum tarihçesi yapılacak olanların tabii ki benzer operasyonlarda işin başında karşına ne çıkacağını bilmediğin için yapılacak olanların sınırı çerçeveli gözüküyor. Sonra mesela kayanı, yapının üzerine oturduğu kayanın tatlı tatlı. İşte Denize doğru kaymakta olduğu gibi bir gerçek. Filan evet, yani. söz karşılık. Bir uçurumun kenarında demişsin. Kena evet. yani. E bir de bir yoldan söz etmişsin. Onlar çok enteresan. Ha evet. Onu Google'a girdiğinizde Google Earth'e mı koyu olarak zeminde gözüküyor. Suyun altındaki iz zaten. Ama diyeceğim hani bu esrarlı tarafları bir kenara. Bir website kuruldu. QR kodlu bir şey var. E o tahta perdenin üzerinde kameranızı doğrulttuğunuzda hı hı. doğrudan o sayfalara girip yapılan edileni görebildiğiniz dayanım betonun dayanım derecesinin raporunu bile görebildiğiniz bir bilgi vardı. Kimse o bilgiye yönelmeyip kimse demeyeyim. Ama bunda e, kimsenin şeyi yok. Şimdi şöyle, şöyle diyeceğim ya yani bu Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Olmadık konularda e, neredeyse sürekli iletişimde bulunuyor. Ve bir takım şeylerden haberdar oluyoruz. Bu projede ciddi bir kamunun diyelim, ciddi bir iletişim problemi var. Yani bunu kimseler bilmedi. Yani Hı. en gündemi takip etmeye çalışan insanlar da bu dediğim projelerden çok haberdar olmadı. Yani mesela ben, yani, ben, e, ben, ben iletişim bölümünü hakikaten herhalde ders çıkarması lazım. Ben değil, mesela o. Kız Kulesi'nin kulesini gece kaçırdığınızı <gülüyor> sosyal medyadan öğrendim. <gülüyor> ha, dehşet verici olan şu. Evet. Benim yakın çevremden dahi işte. bu düzeyde değilse de <gülüyor> yani sadece gülünebilecek. Ne yapıyorsunuz şey, diye falan. Tabii canım. Falan. Kulemizi geri verin diye. Yahu yani, <gülüyor> ya, ya, kim götürür Kuleye iş mi onu götürmek? Hani, <gülüyor> ama bir taraftan da o kadar çok kazık yedik ki han bunu gayet Bu, bu ya psikolojiyi ben çok şey, yani haksız bulmuyorum. Yani yine ne yine ne yapacaklardaki bir oradan bir çıkar mekanizması yaratacaklar gibi bir soruyu hani şey ben zaman zaman dalga geçerim. Türkiye'de hiç düşünmeden, hiçbir araştırma yapmadan hayır desem bu iş böyle yapılmış, yapılmaz desen bu Ulaşım evet. sistemi de olabilir işte bina da olabilir. %99 haklı çıkma şansım var. Ama hemen bak <gülüyor> yıllardır yine bu netleşen görüşlerimden biri de şu. Büyük çapta bizde tamam başka ülkeleri de biraz bildiğim için e, sadece bizde diyemem ama bizde herhangi bir tartışmanın e, en sorunlu bölümü şu. Tartışma yapılamıyor. Birileri bir şey yapacağız diyor. Bu genelde iktidar oluyor. İktidar elinde çünkü. Şöyle yapacağız diyor. Birileri de yapamazsın diyor. Yahu bir şeyin yapılabilir ya da yapılamaz olması dışında bir tartışma zemini yok mudur? Yani Nasıl yapılmalı, nasıl iyi yapılmalı? Bu da bir tartışma zeminidir. Ben şimdi. burada Sadık Kara Mustafa'yı anayım. Ne, ee, ne Şey dedi, çok iyi bir esmeri. Ya dedi, Atatürk Kültür Merkezi yapılmasın diye dedi şey yapıyorduk, önünde dedi gösteriler yapıyorduk, şimdi de yıkılmasın diye hava çekiyoruz sonunda dedi. Yani, şimdi bir şey nasıl yapılır, bir şey nasıl iyi yapılır? Mesela bu konuşmalar yok. Ee, oysa bu örnek <gülüyor> nefis bir şey. E, Kız kulesi. Evet. Peki. Yani <gülüyor> şunu söyleyeyim. Kimsenin dikkatini çekmiyordur belki. Vinç dahi yok. Elde yapılıyor her şey filan. <gülüyor> yani, Bu sabah yalnız yanlar, yan tarafında vinçlere olan şatlar gördüm. Evet. Kazık mı çakılıyor? Ya onlar, evet. Başka onu soracağım. O, şimdi şu uçurumdan ve söz etsen <gülüyor> yani e, Kız Kulesi şey, yani uçan abartılı de, olur ama daha sığ bir zemin, depreme bağlı olarak risk altında mı yani güçlendirilmesi gerekiyor mu zeminin evet, evet yani bu benim senin benim birbirimize söyleyeceğimiz bir şey değil zaten veriler ve ölçümler var evet. ve hatta çok güzel bir şey daha yapılıyor sürekli yapının ve zemininin hareketinin Tansiyonu izleneceği bir sistem de monte ediliyor Hı -hı. Hı -hı. böylece zaman içinde herhangi bir hareketlenme zeminde, adada ya da yapıda olduğunda bunu görmek ve ona göre e, tedbir almak mümkün olacak. Mesela böyle bir izleme sistemi de. Bunların hepsi bugünün teknoloji. Peki mesela işte, kazıklarla güçlendirme güçlendirmede yapılacak mı adanın ada ada herhalde değil mi? Ada canı e, son. Tabii ada yani e, mesela etrafında... anlaşman anlaşman deforme olmuş. Anlaşmalarda desteklenecek. Kaya kaya, işte, kaya takviyesi mi anlaşma? Kaya evet. İşte yani dışarıdan kaya şey, girip roş... dökülecek. Ha gemi geliyor böyle şey gibi. Oradaki kayalık zaten takviyesini tabii ondan tabii. Yani iki Aa. şey var. Bir e, Ulaştırma Bakanlığı'nın bütün bu konuştuğumuz şu bölüm onların sorumluluğu altındaki bölge. Hı -hı. Onlar bir kere yapının, yani yapıyı kurtardın diyelim. E üstünde olduğu zemin kayarsa e, yapıyla birlikte gider. Peki ee, bir soru sormak istiyorum. Umarım dinleyiciler pardon, sıkılmazlar. Başka bir bilgi daha tamam. vereyim. E, Yapılanları ilişkin çok benim açımdan e, kritik bir aşamaydı o. E, yapının 2021 yılı Eylül ayına açılması konuşmaları 2021 yılının Nisan'ında filan yapılır olmuştu. Bir toplantıda dendi ki Bakan Bey'e yani bakın bu süre içinde bir şeyler yapılabilir ama bu işin doğrusu aynen az önce konuştuğumuz gibi yapının üzerine oturduğu zeminden başlayarak bu yapının çok daha uzunca bir süre artık eee el değmemesini sağlayacak bir... Bir daha el Bir sağ. daha, bravo. Bir daha el değmemesini sağlayacak bir restorasyon çalışması düşünülüyorsa bir buçuk, iki yıllık bir süre göze almak gerekir. Tek bir cümleyle dedi ki tamam, biz devletiz. Doğrusunu Hı -hı. yapmalıyız. Böyle diyorsanız böyle yapacağız. Hı -hı. Dolayısıyla bu kapsamda ele alışın arkasında böyle bir şey var. Perdenin arkasında bunlar var yani. Tabi canım bu var. Peki bilmiyorum bu soru şey dinleyicilere ilginç gelir ama ben merak ediyorum. Şimdi eski yapı sistemlerinden söz ediyoruz restorasyon şeyine. Usta meselesi ne oluyor? Yani sen o ahşap işçiliğini yapacak ustayı şimdi bulabiliyor musun? Ya da taş ustası daha kolay bir şey. Bu, bu nasıl sağlanıyor? Yani şöyle bir kere ben bildiğiniz gibi sadece eski eserlerle çalışan bir mimar değilim. Hı hı. Dolayısıyla o dünyanın bütün verilerine en kapsamlı haliyle e, vakıf değilim ama evet örnekleri de biliyorum. Yabancı usta geliyor mu mesela? Hayır hayır. Yabancı e, Türk... ustalık bir şey yok. Tabii ki canım. E, oldukça e, şey, nitelikli uygulamacılar ve ustalar o hı. alanda da oluşmuş durumda. Yani ee, mesela Rami Kışlası'nda çalıştığımız projede hı hı. E, onu söyleyecektim ama Ay, sen şey, söyledin. Yok acaba. yok yani Biraz orada ben, da şeydi. anlatmasını isteyeceğim. E. Orası daha büyük bir şey. Hayır. Başta demin söylediği e, restitüsyon ve rekonversyon yani farklı hı, bir hı. fonksiyon. Askeri kışla bugün anladığım kadarıyla İstanbul'un çok böyle ilgi çeken çok müthiş bir kütüphane oldu. İlk program sonunda vakit kalırsın. Yok, i̇ki yok ondan... o iki kelime değil onu da, ben, onu da merak ha, ediyorum. Ama da... yani usta da bulunuyor. O denizle ilgili sorularım vardı abi. Bana da Hı. bir Tamam, tamam. sen de. Yok şey diye yani e, şimdi bu kız kulesi tabii daha denizci gözüyle boğazı özellikle kuzeye çıkarken tabii akıntı orada patlıyor. Yani. Of Tam o şey tam o kız kulesinin açığında bir çakar vardır. E, gece karanlıkta çıkıyorsan e, işte o çakarı böyle şey yapıp akıntıyı kazıya kazıya hakikaten bana hep bir dehşet, bir korku verir orası değil mi o akıntı? Yani ya motora bir şey olursa nereye kaçarım ederim? Yani ürküntü hele gece daha da şey. Şimdi tabii şeyi hayal edemiyorsun. Yani o akıntı çağlardan beri akıyor öyle bir Belki daha da şiddetliydi. O zamanın geri o koşullarda seninle bir aykısı konuştuk ama o bina nasıl yapılmış? Sen dedin ki oranın eskiden karayla bağlantısı varmış. Çünkü Hı -hı. E, Denizci gözüyle Kız Kulesi kara arasında da bir çakar vardır. Genelde tekrar oradan geçmez. Sığ tekleler geliyor. Çünkü arada topuklar var, kayalıklar var vesaire. Yani ama Kız Kulesi'ne malzeme ulaştırmak o kadar zor değil ki. Yani neredesin, 180 metre Hayır yani. neredeyse iki tane gemiyi arka arkaya bağlasan ama dikkat. Millattan e önceden söz ediyorum. E bilatı, o. Bırakın Millat'ı, bırakın Millat'ı. <gülüyor> Daha birkaç yıl önceki bir fırtınada Birkaç yıl de işte iki yıl filan olmalı herhalde. Çünkü restorasyon başlamadan önce doğal olarak idari işlemler nedeniyle orası bir süre hareketsizdi. Hı hı. O zaman da orada bekçiler vardı. Dört gün mahsur kaldıklarını ben neredeyse tanım. Hani birkaç hafta sonra gittiğimde dediler ki lodos patladı dört gün mahsur. Şu anda o şantiyenin çalışma koşulları da çok orta çağdan farklı değil. Çünkü sürekli hava kötü orada. Tabii. Rüzgar var. Dehşet verici akıntı var. var Teknerin e, oraya malzeme ve insan taşıması baya zor Bir şey koşullarda konuştu, gerçekleşiyor. Anladım, anladım. Ve dediğim gibi mesela Vinç kurulamıyor filan. Vinç yok. İşte 3 tane 500 ton. 3 tane araba, <gülüyor> arabalı vapuru ar ar ar bu arka kaya bağlı. Ben aklı fikirdinam dedi. <gülüyor> evet, öyle. bir suki 180 suki metre. İşte burada böyle fikirler olur onun. <gülüyor> çok <gülüyor> çok <gülüyor> iyi fikir. Evet. Buradan şantiye gideceğim. Tabii. Çok iyi. Abi, şey soracağım. Aradaki kara bağlantısında arkeolojik bulgu var mı? Ya yani şeyde var onlar. O web siteye girince hepsinin fotoğrafı var. Arkeolojik bulgular var yani. Evet, 2 tane kolon başlığı. Bulundum. Demek ki ee... şeymiş anladım. Yani herhalde muhtemelen orası daha böyle tam bir berzah dediğimiz bir İstmiye gibi böyle ince bir şeyle bağlı bir adacıktı. Evet. Üzerine onu yaptılar. Sonra depremlerle muhtemelen herhalde e, Peki geolojik... Kız Kulesi'yle ilgili benim son bir sorum daha olacak. E, hayatına nasıl devam edecek? Yani ne olarak devam edecek? Kafetere bar olmayacak muhtemelen. Yok, değil yok. mi Zaten onun yapılacağı yer de. <gülüyor> yani ya o yeniden işlev, yeni bir İe al, hayat kullanım. alanı mı, kullanım alanı mı yaratılacak? O kütüphane mi olacak, sergi salonu mu olacak? Yo, ne kendisi ser. Gezilen bir yer olacak o, o kadar. kadar. Yani, Anlıyorum. Yani bir kale gezilmez mi? Gidersin bir kaleye. Ben gezmem tamam, ya. Tamam canım. <gülüyor> Uzaktan <gülüyor> bakar. şimdi e, Kız Kulesi'nin güzel tarafı yani bir yenilik var. O da şu olacak. Şimdi daha önce bir kere zaten kamuya kapalı bir yer orası. Yani ben çocukluğumda Cihangir'de doğup büyüdüm. Hep görürdüm. Karşıda bir yer var. Ulaşılmaz. Hı. Gidilemez bir yerde Yer Askeriydi galiba zaten. Tabii ki. Savunma As Bakanlığı. As da. Son Bakanlığı. Ha, Bahriye. Oradan da. deniz asker nöbet e, üstü tutardı üstünde yani, falan. De, afrat, evet. evet evet. İşte tam ona geleceğim. Hı. Şimdi kamuya kapalı bir yerde. Kamuya açıldı restoran olarak. E, o da belli imkanlara sahip insanların gittiği bir yerdi. Hı. Ama restorana dönüştürüldüğü zaman daha önce de ondan daha önce de avlunun üstü bir çatıyla örtülmüş. Şu ya da bu nedenle. Ee, şimdi biz avlunun üstündeki eklenti çatıyı da kaldırıp Hı -hı. denden tabir edilen yani kale burçları gibi olan Hı -hı. nöbetçilerin nöbet beklediği yükseklikten de şehri izlenebilir ve görülür kılıyoruz. Anladık okay. Yani, bizim bütün yaptığımız mimar olarak yaptığımız bir dolaşım tasarımı, hı hı. merdiven ve o surların üstünde insanların oraya ulaşılabilir. E, Peki mesela niye bir, niye bir sanat etkinlikleri de yapılabilir? Hepsi olabilir, yani, yani, bravo, konserli lefis. vesaire. Onların hepsi yani yapı e, en e, ne diyelim? ...en az müdahale görmüş haline dönüyor. Yani avlusu olan... ...küçük, çok hı hı. küçük bir yapı zaten. Avlu da pek büyük değil ama... ...avlusu olan bir kule. Hı hı. Orada... E, alt ...teknolojik altyapısı... ...oluyor. Hı hı. Tabii ki aydınlatma sistemi... Vesaire, işte bilme, ...tuvalet var ziyaretçiler için. Minimum bir donanım var. Ve evet... ...bu dediğin özellikle konserler ve onun dünyaya yayınlanması gibi Hı -hı. tabii ki nefis açılımları olabilir. Peki bir şey daha soracağım ansana. Rumeli Hisarı'ndaki cami. Kalenin içinde eskiden varmış. Orada yapıldı galiba bildiğim kadarıyla. Oraya bir cami yapıldı. Orada bir şey vardı. Konser um, alanı vardı. Konser evet. alanı vardı. Hı -hı. Or, orası Resmi kalktı. Cami yapıldı. cami yapıldı oraya. Ne Gerekçesi de eskiden burada cami vardı Hı -hı. diye. Ama yani bütün bu binaların Hı -hı. geçmişinde bir dolu farklı Ama yani şimdi, yapı var. Ama orada ben hatırlıyorum çok konserlere gittim Hı. orada. Çok Hı. keyifli bir yerdir olsun. Evet. Düşünsene bir kalenin içinde ortada bir tane konser alanı var. Sezan Aksu, Aksu'nun İstanbul'un filan... fethinde kullanılabiliyor. <düşünüyor musun? Evet. gülüyor> ya orada konser dinlerken birden bire şimdi hiç gitmeyeceğim bir cami var ve orası kayboldu. Şart mıydı o camiyi yapmak? Yani şekerim, bunlar e, çok ayrı sosyal ve politik zeminlerdeki Kararla. kararlar bu yani Ali Can'a iletişim İletişim uzmanı olarak. O, ha, oradaki evet. cami bir iletişim projesi mi? <gülüyor> ee, cevap susma hakkım. <gülüyor> Peki yani, gel, gelelim yani. Rami'ye. Onu evet, biraz anlatsana. Yani. O, o nasıl başladı? O, yani o, o daha girdiğimizde... kolay bir proje mi? Kız Kulesi'ne göre? Yok başka bir dakika. Kız Kulesi için başka bir şeyin boyutuna da dikkat çekeyim. Şimdi hep kuleyi konuşuyoruz. İyi de o kuleye gidilecek, gelinecek. bir tekne bir yere yanaşacak. Evet. E orada da bir donanım yapılaşma Çok... lazım. Sahilde de bir yapı lazım. Evet. Benim müthiş şey canlandıran Kı o. Yapı olmasa <gülüyor> hani abartmeyin, vaksızlık etmeyin kuleye ama. Hı. Şimdi nefis bir problem. Küçücük bir alanda minimum fiziksel müdahaleyle oldukça önemli bir ziyaretçi sayısının içinden geçeceği ve iki yönde geçeceği, karadan denize denizden karaya geçeceği nefis bir bir tür iskele yapısı tasarlamak Peki o eski yolu devam ettirip doğrudan karaya mı bağlayacak? Yoksa, Yoksa dediği İki tane iskele yani. yani bir kız kulesinin odada zaman, var. Bir iskele, iskele var. var. O yani. yeniden yapılacak bir şey bilmiyorum. Bir de kıyıda bir iskele oluyor. İsküdar kulesi. Evet. Nitekim daha önce bir yer vardı. Motorun yanaşıp ziyaretçileri ha, götürdüğü evet. bir şey vardı Vardım ama var. o çok şey e, konforsuz ve hı hı. E, böyle bir ziyaretçi kitlesine cevap verecek donanımda değildi şimdi Hı -hı. burası bir müze artık yani o müzeyi gezmeye gelecek olanlar orada işte biletleme Hı -hı. küçük bir e, hatıradık eşya dükkanı Tabii. gibi ...bu işlevin hakkını verecek bir yapı lazım. İki üç tane kahve makinesi herhalde. <gülüyor> çay, çay, çay da içeceğiz çünkü. Ha yok şey diyeceğim... ...küçücük bir yer var öyle. Sus bir su içsin diye. Peki zaman hızla geçiyor. Çok da, yani sekiz dokuz dakikamız falan var. Ee, bu arada... E, ...Andre... ...Gökhan'a burada bir arayıp hatırlatma yapalım. Program sonunda... amanın durumlarına bağlanacağız. Ramya nasıl ne o nasıl oldu? E, o orta bir şey. Az önce Alican'ın dikkat çektiği bölümü çok heyecan verici. Yani bir kışla hmm. e, dan böyle bir entelektüel atmosfer kütüphane. Evet, savaş ortamından öğren. <gülüyor> ha evet. İki farklı. Bu tarife heyecan vericiydi. O da şey e, çok büyük bir alan. Hmm. Kütüphane fikri nereden çıktı Han? O var yani şey var. Bir Eskiden karar. beri var. Yok ya şeyin yani Kültür Siyasi, Bakanlığı Bakanlığı mı? yani Tabii devletin ki... verdiği, siyasetin verdiği bir karar buraya kütüphane yapalım mı demişler. Peki ben Ali, evet. Ali Can yine sana bir soru sorayım. Sor. Tamam kütüphane var, büyük kütüphane, kütüphane iyidir, hepimiz severiz. Hı hı. Hangi kitaplar giriyor kütüphaneye? E, o konuda ben şeyim Beysun. Öyle bir hani e, iktidarın herhangi yok, bir ülkedeki iktidarın e, oraya... tohu kitaplara da müdahale edeceğini... Yok, yok, yok. yok, çok... yok Türkiye oraları yok, açtı artık. Işte, yani. Yani, şey. elinde, memlekette ne çıkıyorsa otomatik işte bir mokaç <gülüyor> kütüphanelere gönderiyorsun vesaire çok meraklıysan zaten. da gidiyorsun internetten sipariş ediyorsun bulamadın kitapları ama kütüphanelerin ciddi şeyi bir de kütüphane Türkiye'de tabi Han daha iyi bilir onu yani şehir hayatını yakından gözlemliyor mesleği itibarıyla onu konuştuk zaten diyelim ki ya sen gittikçe şehir planlamacısı oluyorsun dedi ki benim babam coğrafyacıydı keşke Allah rahmet eylesin babasını anlattı yolda gelirken dolayısıyla hani sosyal organizasyon konut örgütlenme harita vesaire hep o ortamlarda büyüdüğüm için merakım var dedi. Ee, kütüphaneler Türkiye'de bir bir tür, beysun günlük kurtuluş gibi. Yani bir çocuk kendini kütüphaneye atıp <gülüyor> e, orada. Günümüzde daha da öyle. E, öyle. Yani bütün kütüphaneler ağzına kadar dolu. Hı hı. E, en ucuz, bir basitçe çaya saatlerce sıcak bir ortamda, ister oku, ister sosyal medya takip et barınabileceğim bir ara. Dolayısıyla Ramil'in de bu büyüklükte bir kütüphanenin hakikaten böyle müthiş bir fonksiyon yerine getiriyor. Peki kütüphaneden başka ne var projede Han? Şöyle bir bir kere bir kişisel boyuta yine vurgu yapayım. Şimdi ben Ali Can'ın da dediği gibi yani işte iki akademisyenin eğitimcinin evinde doğup büyüdüm. Abim dil bilimci kitap kitap yani benim ee, özel hayatım kitaplar çevresinde biçimlendi. Çok bir, müthiş bir kitap okuyucusu değilsem de hı hı. Ee, ama yani benim için önemli bir şeydir. Evimizde penceresi olmayan her duvar kitaplıktı. Hı hı. Ee, i̇kincisi ben bir kışla da mimarlık eğitimi aldım. İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkış'la <gülüyor> binasında okudum. Ee, bu iki şey hayatımda... Top, topçu dedi. Akademisi değil mi Orası eski? Evet. Çok çok e, ne de güzel binadır o ya. Ama her kışla güzeldir. Çünkü Yükçekten. çok basittir. Hayır basit çekerim. Bir avlu vardır. Dışarıdan seni koparır. Kendi dünyasını yaratır. Hı -hı. Avlunun çevresinde dolaşan bir koridor vardır. Orada yürürken hem avluyu görürsün. Hı -hı. Hem gireceğin odayı seçersin. <gülüyor> Dışında da odalar vardır o şeyin. Yani dünyanın en basit planıdır. En başarılı mimarlık. <gülüyor> Net. Tartışmasız. Ee, e, dolayısıyla benim şey, için yani bu iki şeyi bir araya getirmek çok zevkli bir iş oldu. Peki. Peki çok az zamanımız kaldı. Hazır Han Tümertekin'i yakalamışken e, hani konuşmazsak olmaz diye düşünüyorum. Galata Portu nasıl buluyorsun? Ee, şöyle e, çok daha heyecan verici bir mekansal e, katkıda bulunulabilirdi diye düşünüyorum. E, çok itiraf edeyim ki saatler geçirmedim. Hı hı. E, bir kere gittim e, hani ne diyeyim şunu hep gittim de şunu gördüm. Çapraz bir sokak yaratılabilseydi zemin kotunda binaları delip geçen hı hı. ama ucu tarihi yarımadayı gören. Öyle bir açı mümkün orada farkındaysanız. Benim bir şeyim var. Çok heyecan e, verici. İki şey, bir şey. E, benim iz, yani, tespitim diyeyim. Bir kere bu alışveriş merkezlerinde polis şeyi vardır. O, işte, o tamam. yok. Sokağa açılıyor. Sokaktan giriyorsun. Öyle bir kontrol yok. İkincisi Şimdi konuş Öyle mi? Ha, ha. Belki de İstanbul'da şu anda denize sıfır ender yerlerden biri oldu orası. Yani de, de, de, de. insanların Denizle e, kenarında yürüyebileceğin. Yani düşün Bebek'te bile artık deniz kıyısı kalmadı. O rezil e, şey yolcu hı hı. motor yatlarla bir duvar halinde denizi göremiyorsun Bebek'te. Ya benim dediğim farkındaysan hani bir diyagona hani New York'un Broadway gibi nasıl o böyle hı hı. çapraz kat eder ya da Barcelona'nın o evet. avenida evet, de evet, evet, evet. orada böyle bir çapraz bir o gözde bakın Hı? bir çapraz bir şey olsaydı orada ama o lodosu açık <gülüyor> e tamam bari. <gülüyor> o, o, o o sokakta <gülüyor> yürüyemezsin. Tuna yarım adayı göreceksin. <gülüyor> Öyle değil mi? Verdiği e, açı tam güneye çok, bak güneye e, bakan. Ama e, şimdi ben hayal ediyorum Allah tattıdan hakikaten. Gözünde canlandı. Kaba <gülüyor> şey taş dolma bahçeden geldin e, bir kadraj düşürür. De. Tak diye. Top kapılıyor. Ha. E, bir bir şey e, bu kalkıp giden rıhtınlar hani e, yok, gemi gelince, gemi, gelince, gemi gelince yani. kalkıyor işte. Şey, gömür, gömür, gömür şey. şeyini yapıyor. Onlar gidince de platform evet. açılıyor. O da iyi bir şey. Ama dediğim gibi hakikaten şey kısmı su suyla, yani ilişki suyla şey. olan ilişkisi ben onu beğendim. Tabii canım. Yani, yani orada hiç... Balık tutmak <gülüyor> yasak biliyorsun. Ben de ondan çok mutluyum. Çünkü bu balıkçılar boğaz kenarında <gülüyor> ciddi pislik yaratıyor. Bugün bir görüşüm o yani. Ee... Keyif alıyorlar, hava alıyorlar, <gülüyor> hobi ama hmm. e, genel maalesef kültürümüzden o sektörde nasibini almış. Bütün o balık tutulan alanlar e, bir olmadığı ya. saatte geç, leş gibi pislik vesaire çok sevimsiz hale geliyor. Yürümek de bir de. Değil. gene benim bir gözlemim var. Bilmiyorum sen katılır mısın Han? Eee Farklı mimari üsluplar var. Her marka, her şey kendi Hı. mimarisini kurmuş. O bana iyi geldi. Hani tek bir mimari üslupla metrelerce, yüz metrelerce aynı mimari üslubun yanında yürümek yerine beğen ya da beğenme ama birinden öbürüne geçmek bana Ece, duygu olarak iyi geldi. E şehrin zenginliğidir bu çeşitlenme her Hı -hı. zaman için iyi bu arada Gökhan Abır'ı bekliyorum Göremiyorum oruyormuşuz Peki Han e, birazdan Havan'ın durumlarına geleceğiz Senin e, kız küresiyle ilgili Kamuoyuyla paylaşmak istediğin <gülüyor> bizim Sormadığımız bir şey kaldı mı? Sanırım kalmadı. da ayrıca benim bende gizli bir bilgi yok hiç kimse de gizli değil. <gülüyor> işte detijede yani, esperden duyduk tabii. <gülüyor> e örtü ne zaman kalkacak? Son soruyu soruyor. Mart sonu. Mart, sonu. Mart sonu. bu Mart sonu. Ha tabii ki. Şey, çatı açılması... Çatı bitti geldi tabii. mi yoksa montajı başlamak üzere. Ha. O nasıl yapılıyor? Dışarıda herhalde belli ölçülerde kesiliyor, biçiliyor. Dışarıda bir tabii, kere kuruluyor mu önceden o kur, öyle bir vakit olmayacaktır. Ha, yani grup tekrar söküp belki bir birimi belki yapılabilir. Hı -hı. E, çünkü o bir sekizgen. Hı -hı. Yani bayağı şey. Peki, son bir soru sorayım acaba şey. seçime yetişecek mi? Beni <gülüyor> ilgilendirmeyecek. <gülüyor> benim işverenim İstanbul. Sekizgen gelme. <gülüyor> Hayırlar Gökhan'a bir türlü ee, bağlamıyorum. Benim, benim, benim ekleyeceğim bir şey var mı? Bir, bir küçük soru var. Kesinlikle teknik bir soru. Hı -hı. Bu Knidos harabelerinde restorasyonlar var. Orada bir kapıyı restore ederken hiç daha modern bir malzeme kullanıyorlar ve bunu da sanki gözün içine sokuyorlar. Yani Hı. bu sonra da bu bir trend mi? Trend diyeceğim bu bir tercih. Bir tercih ama... yani bir tabii. böyle bir şey mi var? Böyle Hatta bir... E, yanılmıyorsam bir e, Venedik şeyi vardır işte. Ya ayrıntılarını bilmem Hı -hı. Dediğim gibi ben restoratör değilim. Ama şey yani Ama ferah duruyor. kesişiyor şey. Tabi yani, yani, yani orada şeydir. bir restorasyon yaşadığını Hı -hı. anlıyorsun. Evet, evet. evet bina'nın bütünü ortaya çıkıyor ama farklı bir malzeme kullanıyor. Evet, şimdi o yine çok eskiden beri çeşitli tartışmalara da yol açan bir tavırdır ve yanılmıyorsam Venedik toplantısı vardır UNESCO'nun bir Venedik Sözleşmesi mi yani, yani, resmi başlığını bilmem orada alınan kararlardan bir budur yani herhangi bir tarihi ortamda yapılan yeninin Yeni müdahalenin hı hı. okunaklı olması gibi okunaklı bir şey. Ben buna ya yatkın bir mimarlık yapıyorum genelde hı hı. ama e, mimarlıkta ve hayatın her alanında olduğu gibi hiçbir reçete yok. Örneğin e, Osmanlı Bankası binasını yenilerken Salt Galata'ya dönüştürürken Girişol'ünün mermer döşemesine ilişkin haftalarca ve haftalarca yapılan çizimlerin sonunda... Dedim ki han tepinme yani. İlla aynı zemin yeni bölümünün farklılaşması için. Yani neler yapıldı. Gerçekten hafta belki ayları geçti. Yok aynı marmara merminini kullanalım ama bölümlemesini şöyle yapalım. Hayır yine mermeri, aynı mermeri kullanalım böyle filan derken. Sonunda eskisini tekrarını yaptım. Yani dünyanın ya sonu bitti. değildi. He. Peki Gökhan öbür hattımızda galiba. Gökhan merhaba. Merhaba Beşiktaş. Eee eh Gökhan Alican'ın sana soruları var galiba. E, kış galiba geliyor bugün. Geldi mi yoksa? Bu akşamdan itibaren geliyor diyebilirim. Ya sıcak hız azalıyor hatta İstanbul gene bir süre e, kar yağ şey olamıyor. Hatta doğru düzüş yağış bile alamayacak ama. Evet. Anadolu çok kötüymüş. Doğu çok kötüydü. Orada kar yağışları bu akşamdan itibaren başlıyor. Aralıklarla çok hafif yağışlar vardı ama yağış dışında don ve buzlanma özellikle üreticiler için olmuş etkiliydi. Geliyor bu akşamdan itibaren. Şu anda zaten ortalamaların 3-4 derece altında İstanbul'daki suyaklıklar. Evet. Gökhan kaç günlük suyu var İstanbul'un? Yani şu anda %30'lar seviyesinde diye en son baktım. Evet. 2-3 yani hafta herhalde filan herhalde. göre Yok 70 günlük falan diyorlar ama bilemiyorum. Biraz tasarrufunu kullanmamız lazım Anladım. Yani Zaman zaman, zaman kuvvetli yağacak ama barajların dolanabilmesi için mutlaka kar yağışının gelmesi lazım. Sen Şubat diyordun geçen hafta. Evet. evet. Şubat biraz sert geçecek gibi gözüküyor zaten. Ee, bu akşamdan itibaren daha da soğuyacak. Hı. Bu soğuk hava hızla iç kesimlere doğru ilerleyecek. Ee, İstanbul'da kuzeyli esiyor galiba rüzgar. Evet. evet. O da üşütüyor biraz. İstanbul'da şu anda hava sıcak. Yer yer yağışlar var. Tabii, boğaz'daki yağışlar biraz daha iyi yağmur şeklinde. Ama İstanbul çok büyük olasılıkla şehir merkezinde çarşamba günü karla karışık yağmuru görecek. Bu Hı. yüksek kesimlerde atlık yoksa kar şeklinde olabilir. Ama dediğim gibi Trakya'da yağış kesilecek. Eylül'ün kıyı kesimlerinde kesilecek. İç kesimlerde ve hafif de olsa karla karışık yağmur devam eder. doğuda yer yer yoğun kar yağışları hafta boyu yetkisini sürdürecek mevzu. Alicen'in bir e, sorusu var galiba. Merhaba Gökhan'cığım. Sorum şu. Merhaba Alicen. E, şimdi bu dün bir fotoğraf gördüm. San Marino İtalya karlar altında böyle Adretik kıyısına yakın bir yer vesaire. Bu Yunanistan'da e, hatta adalarda da kar vesaire var. Bu Türkiye'nin üzerinde sanki bir görünmez perde var. Bu nasıl oluyor ya? Yani bu cepheler niye bu Trakya sınırlarını geçip biraz ilerleyip İstanbul'a gelmeden çözülüyorlar? Şehirleşmeyle mi alakalı? Isınmayla mı alakalı? yoksa Şimdi, şimdi İstanbul Şimdi söylersek tabii şehirleşmeyle ilgili ama e, Avrupa'da çok sıcak bir dönem yaşadı. Yani ülkeler hariç Avrupa'nın geneli özellikle Yunanistan, İspanya, Portekiz, İtalya, Orta Avrupa çok sıcak bir kış geçirdi. Hı -hı. Ama iki gün önce İstanbul'da yani bu hafta içinde hızlı bir soğuma var. Bu soğumayla beraber yağışlar soğuma birlikte hızla biraz evvel senin bahsettiğin gibi İtalya'da, Orta Avrupa'da Yunanistan hatta gibi odalarda kara döndü. Evet. Bu, yağışları, bu yağışları biz de bekliyoruz. Çünkü bize de bu yüzden itibaren hızlı bir soğuma var. Hı hı. Bu soğuma ne kadar yağış getirecek onu birlikte gördüm ama biraz evvel bahsettim. Ee, çok hızlı bir şekilde kesilecek gibi gözüküyor. Çünkü Trakya'da bu gece yağış var. Yarın Trakya'da yağış yok. İstanbul'da hafif yağmur var. Bu yağışlar e, pazartesi günü Trakya'da karlak karışık yağmur yükseklerde kar alırken gene kıyı Ege özellikle İzmir başta olmak üzere oldukça ve kurak bir dönem yaşamıştı. Evet. E, pazartesi günü Ege'de yağış yok. Ama dediğim gibi hiç kesimlardaki yağışlar devam edip salı günü hemen ülkenin büyük çoğunluğunda yağış var. Bu yağışlar biraz evvel de bahsettim. İstanbul'un yüksek kesimlerinde Salı gecesi ve çarşamba günü karla karışık yağmura dönebilecek. Bir heyecanla bu bekleyeceğiz. Şart, ayrıca şöyle diyeyim, yani bütün bu gelmemesinin sebebi önce Avrupa'ya geldi. Çünkü bizi kış aylarında etkileyebilecek en önemli sistem İzlanda üzerinden gelecek olan alçak basınç. Hı hı. Bu alçak basınç Avrupa'ya geçip bize ulaşamadı. Hatta şöyle söyleyeyim, Avrupa'ya bile çok şey geldi. Yani birkaç gün önce geldi. Hı hı. Dolayısıyla o sistem yani yüksek basınç biraz güneye çekildiği için İslam'da hızlı bir şekilde Avrupa'yı ise altına alıp bize doğru ilerlemeye devam ediyor. E, Gökhan. Şu hafta vuruladığım gibi bu hafta Şubat ayı bizim için daha sert geçecek gibi gözüküyor. Gökhan bu arada balıkçılar da soğuk havayı bekliyorlar biliyorsun. Evet. Yani kışın sıcak evet. kesmesi onların da o, evet. işlerini Doğru bozulur. balık. Balık soğuk hava özellikle boğaz balığı siz daha iyi biliyorsunuz evet. soğuk havayı sever Peki. Denizler, de, denizler de soğuyor yani o bakımdan e, kararsızlık devam edecek Kuvvetli yağışları şunu da söylemeden geçmeyeyim e, salı çarşamadan itibaren Doğu Akdeniz'de Antalya'nın doğusundan başlayıp Mersin Adana arasında çok kuvvetli sağlık kalmalar var yani kış Geliyor. Kendisini işlettirecek peşin. Peki çok teşekkür ettim Gökhan'cım. Haftaya ederim. görüşürüz. Hoşçakal Gökhan'cım. E, e, arkadaşlar. Hoşçakal. hoşçakal. Programın sonuna geldik. Han Tümertekin çok teşekkür ettik. Evet, Ali teşekkür ederiz. Sen önerin teşekkür. için teşekkür. Ya, çok hoştu. Yani, misafir ettik. Han'ı inşallah be, benzer programlarda böyle şehirle ilgili, denizle ilgili İstanbul'un su yolu topografyası Biz Han'la yaptık öyle e, şeyler. Devam, <gülüyor> devam ederiz. ederiz. Peki. Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşürüz üzere hoşçakalın